Bismillah ve Elhamdülillah ve Selam ve Selam ve La ve Ba'd İkram Ayeli'yi gelen şeyleri oku. Uridu en ezhebe ilel müstavsafi Ben sağlık hocağına gitmek istiyorum. Burada asıl fiil olan Uridu'daki fail ile en e, nasb edatı olan en ile masdariye aynı zamanda masdariye datı. Bu en'in devamındaki fiildeki failin aynı olduğuna dikkat edin. Uridu ezhebe. En ezhebe Aynı zamanda bu nasb edatı olan en başına geldiği fiilin son harekesini nasb eder. Yani felha var. talil gibi. Lamu talil de öyleydi. Ne yapmak istiyorum? Sağlık ocağına gitmek istiyorum. Nesitu en eğule neke şeyen Sana bir şey söylemeyi unuttum. Nesitu mazi geldi ancak failine bakın, tü ene Unuttum. Neyi en eğule söylemeyi unuttum. Nasbedatı muzarif fiilin başına geldi ve muzarif fiilin sonunu nasbetti du en ehfeal Kuran el Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi istiyorum Nesitu ne en ektübe derse dersi yazmayı unuttum Uridu ordu en E Ruselgatel arab li en ha Kuranil Kerim mi Arapça dilini okumak istiyorum Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in dilidir lennaha <gülüyor> hada ki ha lügat-ül arabiyye İyi ifade eder. Ligen ha, e, lenne çünkü biliyorsunuz eee inne kardeşlerdendir. Ha onun ismidir. Lügat-ül Kur'an-ı Kerim ise komple onun haberidir. Lenne'nin haberidir. Nuridu en nes'aleke sualen ya ustaz. Ey hoca sana sorular sormak istiyoruz. Bir soru daha var. sorular değil esileten değil. sualen geldi. Ey hoca sana bir soru sormak istiyoruz. Nuridu ve Neselenin e, faillerin aynı olduğuna dikkat edin. E turiydu en teguleli şey en bana bir şey mi söylemek istiyorsun? E turiydu istiyorsun mu? En tegule söylemek li bana şeyen. Bir şey mi söylemek istiyorsun? yuridu ehi en yedruse bil camiatı İslamiyeti erkek kardeşim camiatı İslamiye'ye camiatı İslamiye'de okumak istiyor. Camiatı İslamiye Medine'deki İslami fakültedir. nesitu en ektübel unuvane alev zarfi zarfın üzerine adresi yazmayı unuttum. Zarf zarf. Evet, nasb edatı olan en'i görmüş olduk bu şekilde. Muzari fiilini nasb eden edatlar dört tanedir. Geçen dersimizde söylemiştik. En, len, key, izen. Bu edatlar, muzari fiilin geldiği zaman onu nasb ederler. Sonunu fethalarlar yani. En, len, key, izen. Bunlardan birincisi olan En'i burada görmüş olduk. Ecib anil esile tilatiyeti müstamilen en. Bu dört nasb yani en, len, key izenden birincisi olan en'i kullanıcı olarak gelen soruları cevapla dedi. Burada 8 tane soru var. Bunları eee en'i kullanarak cevaplayacağız. Eyne turidu en zhebe fi utli sayfi yaz tatilinde nereye gitmek istiyorsun? Cevaben bir cevap verelim. Uriydu en azhebe. en azhebe. en ezhebe en ila mısra. İla mısra mesela. Evet. Mısır'a gitmek istiyorum. Uriydu en azhebe. Şunu kullanmıyoruz herhalde değil mi? Yaz tatilinde kullanmayacağız. Şey Fihi de diyebiliriz. Fihar da diyebiliriz. Zaman gerek yok. Çünkü tamam. sorunun içerisinde var zaten. Lime Türüdu en tedrusal lugatel arabiyete. Arapça dilini niçin öğrenmek istiyorsun? Sorusuna eni kullanarak cevap verelim. Gel arkadaşlar. En edruse. Edruse ha diyebilir ha. Lugatul, Kur'an'ın Kerim. Kur Kerim'i. Kur'an'ın Kerim'i. Lugatül Kur'an'ın Kerim'i izah et derken. Güzel. me men turidu en tel'abe kimle beraber oynamak istiyorsun? Sorusuna da yine eni kullanarak cevap vereceksiniz. Aşağıdaki sorulara da. Anlaşıldı diye geçiyorum. Anlaşıldı mı? Peki. min eyyi izâtin turidu en tesme al-ekhbâra ''Haberleri hangi radyodan dinlemek istiyorsun?'' ''Mâ zâ turidu en teşrabe ya ahi, ''Ey kardeşim, ne <neyi> içmek istiyorsun?'' ''Lime turidu en tezhebe ile tabibi'' ''Doktora e, gitmek mi istiyorsun?'' ''Mâ zâ turidu en te'kule fil aşâî'' ''Akşam yemeğinde ne yemek istiyorsun?'' Aşa'un el aşağı akşam mümeyi ayının kesrasiyle aşağı un el ışa'u ise yastı namazı aşağı un ve ışa'un. ayının fethasiyle akşam mümeyi kesrasiyle yastı namazı fil aşağı diye mi okuyacağız fil aşağı iyi. İyi el aşağı un diyorum fiyi kullanmadım maza <gülüyor> nesite neyi unuttun Neyi unuttun? Mahda Nesitu en ilaher. Bir şeyi unuttum. Iqra' il emselel atiyete li lamit taliili. Lamit talil için yani talil sebebiye bildiren lam için gelen misalleri oku. Nedrusu lugatel arabiyete linfehmel kur'an el kerime. Vel hadithen nebeviyya şerife Tercümeye geçmeden önce Hemen söyleyeceğimi söyleyeyim Bir şey sorayım da öyle şey Bu, bu lahm talil ile Kendisinden sona gelen muzarî fiilin Arasında ya gizli Veya açık bir en vardır Nasb edatı olan en var ya O vardır Ya gizlidir veya açıktır Gizli gelirse açıktan gelmezse Orada biz gizli olduğunu biliriz Açıktan da gelebilir. Li en diye gelebilir veya li diye gelebilir. Mane olarak bu anı mutlaka oraya dahil edeceğiz. Mesela <gülüyor> burada tekrar söyleyelim. Nedrusu'l lugate'l arabiyyete li en nefheme de diyebiliriz. Li nefheme de diyebiliriz. Li nefheme dersek orada gizli bir en vardır. Açıktan da söyler li en nefheme de diyebiliriz. Bu da onun açıktan söylenmiştir. çeviride aynısını yapıyoruz. Anladın aynısı. Aynı aynısı. Evet. Tamam. Tercüme edelim bu cümleyi. Arapça dilini Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerimi ve şerefli nebevi şerif nebevi hadis şerifleri anlamak için okuyoruz. Nedurusu okuyoruz. Lugat-ı Arabiyye'te onun mef'ulü neyi Arapça dilini okuyoruz. Ne için? li en nefheme veya linefheme yapmak için, etmek için neyi? Nefheme, anlamak için okuyoruz. Neyi? nefhemu fiilinin mef'ullü geldi bu seferde. Kur'an el-Kerim ve hadisel nebeviyete şerif nebevi hadis şerifleri Kur'an-ı ve nebevi hadis şerifleri anlamak için okuyoruz. Bizim okuyuş kasımız gayemiz de budur zaten. Qamele mudarrisun li-yektube ale's-sebureti. Mudarris tahtaya yazm, e, müderris tahtaya yazmak için, tahtanın üzerine yazmak için kalktı. Qameye qumu kalktı. <gülüyor> görmüştük daha önce. Li-yektube ev li-en yektube. İkisi de gelebilir. En açıktan da gelebilir, gizli de gelebilir. Kibiz şimdiye kadar hep gizli li lamut haline sonra gizli gelmesini gördük. Karaç tutminal fasli li esrabel ma'e sınıftan su içmek için çıktım li en esrabel ev li esrabel. Zehbe abi ile jüdete li eşteriye seyareten. Babam ciddye bir otomobil satın almak için gitti. Kullagan Allahu Teala lin nabudehu. Allahu Teala bizi ona ibadet etmemiz için yarattı. Kullagna, kulla fil na mefoul. Allah fail. Kullagan fail. Dahalet, dıhaltu el hamama li aqslı vühi. Yüzümü yıkamak için hamama, banye girdim. Zehebtu ila <gülüyor> mektebil beridi li ahuzel bergiyyetelleti caetni min ebi. Mektab-ül berid postaneydi biliyorsunuz. Postaneye babamdan gelen telgrafı almak için gittim. Mektup, risale, bergiyye telgraf. فَتَحْتُ النَّافِذَةَ لِيَدْخُلَ الْهَوَاءُ فَدَّخَلَ الزُّبَابُ Hava girsin diye hava girmesi için pencereyi açtım sinek girdi <gülüyor> sinek girdi ya hamzatu e, zubab sinek biliyorsunuz Kuran-ı Kerim'de geçer bu ya hamzatu Ezhabu al-ana ila suqi li-shtariya da ve atlamen li ve leke ve suade. Ey Hamza, şimdi çarşıya bana, sana ve suada defterler ve kalemler almak için gidiyorum. Ezhabu gidiyorum el an, şimdi. İlesu'gu çarşıya. Ne için? Li eş teriye. Satın almak için. defter ve aklamen defterler ve kalemler. Kim için? Li ve leke ve li suade. Bana, sana ve suada defterler ve kalemler satın almak için. Şimdi çarşıya gidiyorum. Tercüme ederken gördük ki li'den sonra yapmak etmek manasına en mazari edat olan eni masrıya ve nasbedat olan enine dahil ettik. Ecib <gülüyor> anil <gülüyor> esileti latiyeti müssamülen lamet talil. Lâhmet talili kullanıcı olarak gelen suallere cevapla burada da verdiği örneklerin benzeri sorular soracak. O şekilde cevaplar vermenizi isteyecek. Ki soruların devamında parıntı hangi fiili kullanmanız gerektiğini de göstermiş. Lime dekaltümül metame Yemekhaneye ne için girdiniz? Parantez içerisinde neşra bu, içmek için diyeceğiz. Yani neşra, neşra, neşra. Neşra beş şaye. Neşra beş şaye. Neşra beş şaye. Neşra beş lime te minel medreseti okuldan niçin çıktın eşteri satın almak için diyeceğiz kalemen cümleyi tam söyleyelim haraçtü eşteriye kalemen bir kalem satın almak için çıktın lime zehebte ile gariyetike yevmel cuma günü köyüne niçin gittin Ezuru ziyaret etmek için diyeceğiz. Li ezura. Alabey. Cümleyi tam söyleyelim. The help to. erkek kardeşimiz ziyaret etmek için gittim. Güzel. Diğerlerini ben okuyayım, tercüme edeyim. Siz yaparsınız inşallah. Lime de hep tune ilal mektebeti ya ekvatu ey kız kardeşlerim ve ey, ey kız kardeşler kütüphaneye ni için gittiniz nekravu Okumak için. Lime cah ekuu ke ilal ilal medinetil erkek kardeşin ni için medine münevvereye geldi Yedrusu Okumak için. Lime harc ezemiilu ke fasli Okul arkadaşın sınıftan niçin çıktı? Ya gısilu Yıkamak için Lime <gülüyor> halaghanallahu teala Allahu teala bizi niçin yarattı? Ne abudu? İbadet etmemiz için Lime gamel müderrisu Müderris niçin kalktı? Yektubu Yazmak için Lime tezhebu ila mektebil beridil ane Şimdi postaneye Niçin gidiyorsun? Ahudu. Almak için. Lime tedrusunel lugatel arabiyyete ya ihvanu. Ey kardeşler, Arapça dilini niçin okuyorsunuz? Nefhemu. Anlamak için. Teammel mayeli. Gelen şeyleri düşün. La ke ev la yumkinu en teclise hunâ. Hâza mak'ad-ı Burada oturman sana mümkün değildir. Senin için mümkün değildir. Haza makalu Osmanu Osmane. Bu Osman'ın oturma yerdir. Oturağıdır. Cümlesinde parçada geçen yümkünü fiilinin kullanımına bir örnek verdi. Bu mümkün olma bunu ifade eder. Mümkün olmayı, olabilirliği ifade eder veya olmasın o iş söylenen işin olmasın caizin ifade eder. Başına la gelirse olumsuzunu, mümkün Müsada olmasını. Allah'ının var mı Yok. verirdi? Yoktu ya. Mümkün olma. Olabilir olma. İmkan dahilinde dahil olmasını ifade eder. Şimdi burada özel bir durum var dikkat etmeniz gereken. Zaten parantez içerisinde bunu belirtmiş. Yumkinuke, la yumkinuke den sonra parantez içerisinde kısmı geçelim. En teclise dedik sana mümkün olmayan şey nedir? En teclise. Oturman. Burada bu oturmak mümkün e, fiilinin mef'ulüdür. İkinci mef'uldür. Birinci mef'ul k, ikinci mef'ul en teclise. Oturmak. İkinci mef'ulde ikinci mef'ulde e, fiilin içerisinde zamir yani şahıs gizli da bildirdiği için en teclise kimdir? En teclise nedir? Senin oturman. Değil mi? Evet. İşte muhatap zamiri bu bu muhatap olabilir efendime söyleyeyim gayip olabilir önemli değil ama neticede o mef'ulün içerisindeki zamir belli teclisedeki zamir belli sen bundan dolayı yumkinuke'deki k kullanmadan la en entecisede diyebiliriz çünkü entecisen içerisinde zaten k var ente var sen var tamam mı bundan dolayı la yumkinu ki entecise hunada diyebiliriz La yumkinu entecisi hunadı diyebiliriz. Yani İkisinin de mani anlaşılır. Zamiri kullanmayabiliriz. Yani. Zamiri kullanmayabiliriz. Çünkü mefkulün içerisinde zaten ke zamiri ente zamiri var. Ken ifade etti ente zamiri var. O olmasaydı o zaman kullanmak zorundaydı. Ama şu an kullanma genişliğimiz var. İster kullanırız ister kullanmayız. Bundan dolayı parantez içerisinde ke'yi kullanmaksızın la yumkinuyu kullandı senin için, senin burada oturman mümkün değil. En teclisi de senin oturman var zaten. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Akif? Niye sormuyorsun peki? Ha. Dersi dinledin mi? Yani bu mümkünlük k'nin teclisünün Orayı anlayabildin mi? Başka ne dem? Belki. İkinci cümleye geçelim. Aynı şeyi orada da konuşacağız çünkü yumkinu ke ev yumkinu en minel faslilane. Şimdi sınıftan en tahruce çıkman. Kimin? Senin çıkman. Yümkinu mümkündür. Yümkinu sana mümkündür. İşte ev yok ya ben diyorum bunu. Evet. olduğu için ev diye ben kullanıyorum bunu. Evet. Yümkünüke de diyebiliriz. Yümkünü de diyebiliriz. Niye? Çünkü meful olan Entahruce'de zaten şahıs ismi var. Şahsın kim olduğu belli. Abi. Kim? Entahruce. Senin oturman. Tahtında gizli entezamir var orada değil mi? Evet, Öyleyse Yümkünüke diyebildiğimiz gibi Entahruce'deki entezamirinden dolayı Yümkünü de deyip geçiştirebiliriz. Bu da caizdir. Şimdi sınıftan çıkman mümkündür. Veya şimdi sınıftan çıkman sana mümkündür. Senin için mümkündür. İmkan dahil nedir? Olabilir. Caizdir. Yapabilirsin. Manasına bir izin vermedir bu. Yümkünükel hurucu minel faslil ane. Şimdi sınıftan çıkışın şimdi sınıftan çıkış sana mümkündür. Burada da El huruç en tahrucenin ifadesidir. Hurucuke olsaydı daha doğru bir ifade olurdu. Ancak mümkün kedeki k ke zamiri bildirildiği için el huruç diye çıkmak manasına yalın olarak mastarı kullandı. Kuruç biliyorsunuz neydi? Karaciye hurucu, kuruç çıkmak. çıkmak idi. mastardı. Mümkün kedeki keden dolayı mümkün -ke hurucu çıkmak sana mümkündür mün elfasanen şimdi sınıftan çıkmak sana mümkündür senin için mümkündür dedi. Bu yumkunuke'deki k'yi kullanmasaydık o zaman el huruc diye kullanmayacaktık da hurucuke. Böyle tahrucu mu olacaktı. En tahruca. En tahruca veya En tahrucu en tahrucenin bir başka ifadesi zaten huruc'edir. Evet. Hurucum çıkışın yani masları, bir zamiri izafettiğimiz ettiğimiz zaman ne olacaktır o? Huru çıkmam. Hurucuke çıkman. Hurucu ki senin bayan olarak senin çıkman. Hurucuna çıkışımız, çıkmamız. Herhalde anlaşılıyor mesela. Peki. Bir başka örnek eyyum kinuni ev eyum kinu en ahuze hadihil mecellete ilal beyti bu dergiyi eve götürmem eve almam daha doğrusu eve almam götürmem manasına bana mümkün müdür veya mümkün müdür e yumkinuni veya e dedik neden en deden, ahud en ahude olan mefhulün tahtında en ezamiri var zaten ahude en ahude Ehazeyi <gülüyor> kudu a kudu idi. Enden dolayı a -hudu. sonu nasıl oldu A kudunin tahtında en zamir olduğu için yumkınun iyi deki kaldırıp e yumkunu da diyebiliriz. Çünkü mani anlaşılıyor. Ebi meriydun cidden, babam cidden hastadır. La yumkunuhu en yedhebe ilel mesnayı on hastaneye gitmesi hastaneye gitmesi ona mümkün değildir. Fabrikaya değil Fabrikaya, hastaneye mi? Evet, fabrikaya. İmalat Fabrikaya gitmesi ona mümkün değildir. Ha da yumkinu ve haza la yumkinu. Bu mümkündür ve bu mümkün değildir. Emkene yumkinu. Bunun mazisi emkenedir. Mekene'nin mekene fiilinin e, sülasi mücerret. Rubai kalıbındaki ifal babundanır. Emkene, yümkünü, imkanun. Bizim dilimizde de imkan olarak girmiş. Mastarı. İmkan. Mümkün olması yani. Yapılabilir olması. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. İnşallah. Diğer bir e, kaide var. Munzu. Onu da görelim. Te'embelle mseletelli munzu. Munzu için gelen misalleri düşün. Munzunun iki ayrı tür kullanımı vardır. Bir, munzudan sonra eğer bir cümle gelirse o zaman zaman zarfını ifade eder. Munzudan sonra bir isim gelirse herhangi bir isim gün, zaman, ay, lakıs bir vakit ismi gelirse bu zamanda bu durumda da harficer olur harficer bununla aynı manada bir de muz vardır muz aradaki nunun düşmüş hali düşünün muzu ve muz Bunların ikisi de aynı manada kullanılır kullanım şekilleri aynıdır her şeyler aynıdır sadece yazınlar farklıdır bunların ikisi de harficerlerdendir muzu ve muz isim gelirse evet munzu ve muzdan sonra eğer bir isim gelirse bu iki kelime harfi cer olarak kullanılır. Harfi cer konumundadırlar. Ne yaparlar? Başına geldikleri kelimenin sonunu cer ederler. Diğer özenler de gibi. De. den beri. Den. den beri. den itibaren manası Bir de zaman zarfı olarak kullanılır. Ne zaman? Munzu veya mız'dan sonra bir cümle gelirse. Cümle, cümle gelirse. Bu 11 oğlu no başlığın altında munzu'nun örneklerinin hepsi cer harfı olarak kullanımına birer örnek. Onları okuyalım. En sonunda ben kendim bir örnek vereceğim size. Zaman zarfı olarak kullanımının örneği olacak oraya. Maar aytu Muhammeden منذ يَوْمِ الْجُمُعَاتِ. Muhammed'i Cuma gününden beri görmedim. Cuma gününden itibaren Muhammed'i görmedim. Maar aytu. Cümle geldi. Zarf oldu. Cümle değil. يَوْمِ الْجُمُعَاتِ neresi cümle bunun? Hmm. Cuma günü bir isim bu. Hu ve غَائِبُنْ مِنْ O bir haftadan beri kayıptır gelmiyor yani. Usbun geldi. Neskun fi hadel beyti senetin bir seneden beri bir seneden beri bu evde oturuyoruz. Burada da sene geldi. Bunların hepsinde harf cer olarak kullanılıyor. Ona tekrar vurgu yapmış olalım. Huve meridun muzuru cu min o memleketinden, beldesinden dönüşünden beri hastadır. Rucu uhu, onun dönüşü. Munz rucu ihi, onun dönüşünden beri, dönüşüne itibaren nereden? Beldesinden, memleketinden dönüşünden beri o hastadır. Burada da Muz'dan sonra rucu uhu isimdir tabii ki. Rucu uhu, onun dönüşü. İsim geldiği için gene harf cer olarak kullanıldı. Arifu u şeyha mız-ı kams senevatin. Bu şeyhi, bu hocayı beş seneden beri tanıyorum. Biliyorum. Burada da Muz'dan sonra kams-ı senevat geldi. Beş sene bu da isimdir. Dolayısıyla anlaşılıyor ki bu beş cümlede de kullanımı harf cer olarak gelmiştir. Niye? Çünkü Muz'dan sonra hep isim gelmiştir. Peki Muz'dan sonra bir cümle getirelim de bu efendime söyleyeyim Muz'un harf-i olması değil de zaman zarfı olduğunun örneği olsun. Ma zurteni Muz'u citte mesela. Muz'u citte yani var mı? Var mı? Var mı? geldiğinden beri var mı? Şey. yok. <gülüyor> evet. Geldiğinden beri beni ziyaret etmedin. Cidde mi ziyaret Başka bir örnek verelim. Ma ca el muhendisu öğretmen gelmedi munzu ne zamandan beri ne zamandan beri munzu ee, ye munzu ye munzu yebda'un yebda'un yebda'ul başladığından beri neye başladığından beri yebda'u eee anne ne söyleyeyim yebda'u yebda'u <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ey yedru set Ders okumaya başladığından beri öğretmen gelmedi. Tamam. Munzu'dan sonra bir cümle gelirse bu durum munzu zaman zarfı olur. Maaca'am mudarrisun. Maaca'al mudarrisun munzu o ey Ey, ya derset Derse yani. dersi okumaya baş okuduğundan beri veya yakra o suhfe gazete okum, okuduğundan beri gelmedi gibi. Yakra o suhfe. şey sonra? Hayır, Vedat falan demedim ben munzudan sonra cüm, fiil cümlesi veya isim cümle, bir cümle gelirse buradaki munzudan sonra mesela iki kelimede bir şeyler geliyor onları cümlede saymıyor cümle olması için ne gerekirdi? müftüda haber veya e, fiil fail mef'ul olması gerekmez evet. miydi? tamam bunlara nasıl i̇şte cümle diyeceğiz? mesela <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beldesinden dönüşü bu bir cümle midir? bu zaten kendini tamamlıyor eh. bunların tamam. hepsi isimdir Bunların hiçbirisinde cümle yok. Ben sadece bir örnek verdim. Bunun üzerine takılmayın. Muzdan sonra isim gelirse o muzu harfizerdir. Cümle geliştirdiğine zaten örnek verecek. Ben bir ön bilgi verdim size. <gülüyor> <gülüyor> Temmel maili gelen şeyleri düşün. Burada da ra mazisi, yera muzazisi olan görmek fiilinin örnekleri var. Hu ve yera o görüyor. En tetera sen görüyorsun. Ene era ben görüyorum. Nahnu nera biz görüyoruz. Bu fiiller sonunda vav ve ye olduğu için eee nakıs fiiller diye isimlendirilir. Nakıs fiiller örneklerini açılmış olarak ilk defa burada görüyoruz. Ya da ulmudarus eşya ale amektebihi öğretmen masasının üzerine bazı şeyleri koyar. Ev yer üstüne seburet eşya veya yazı tahtasının üzerine bazı şeyler resmeder, çizer ve es alı kullan minelullah bi hepsine sorar. Mağaza tera ale alalmekte bi masanın üzerinde ne görüyorsun? Ev ales sebureti veya tahtan üzerinde ne görüyorsun? Feyci bu talibu feyakolu ara kalemen ve kitaben ve saatin ilâhır ve her bir öğrenci de bu soruya cevap verir ve der ki Era. Görüyorum neyi? Bir kalem görüyorum. Bir defter görüyorum. Bir kitap görüyorum. Bir saat görüyorum. İl-Ahir. Tehemen maili Ercu en tesmahali bil cülusi huna. Burada da başka kayıda Raca, Yercu, Ercu fiilinin kullanımı geldi. Bu da rica etme diye bizim dilimize girmiş zaten. Erca, Yercu Rica, yercu, ercu. Rica diye de masları var onun. İstemek, rica etmek, talep etmek bu manada kullanılır. Ercu istiyorum neyi? En tesmiha. Müsaade etmeni, müsamaha göstermeni istiyorum. Li bana. Ne için? Bil culusi huna. Burada oturmak için bana müsaade etmeni, izin vermeni istiyorum. Erju en tesmaha lehu bil khuruci bi harce ile özellikle özelliklerden. Ona çıkmak için müsaade etmeni istiyorum, rica ediyorum. Bil khuruc çıkış. Erju en tesmaha lana biduhuli bize giriş için müsaade etmeniz rica ediyor. Erju en tesmaha li hamidin bir ziyaretike hamide seni ziyaret için müsaade etmeni istiyorum. Bir ziyareti ke, seni ziyaret etmek için hamide müsaade etmeni rica ediyorum. Ercu fiili biraz karışık. Soracağınız bir şey var mı? Ercu'dan sonra en tesbih'a müsaade etme fiilini kullanıyoruz. Daha sonra kim için müsaade istenecekse onun ifade edileceği tarzda li hariceli kullanıma getiriyoruz. Li lahu, lena, ila Sonra da ne için müsaade isteniyorsa onu bi hariceli kullanır. Bidukol, bi l için geliyor? Tehdit için. İçin. i̇çin. He. Için. Tabi değil. <gülüyor> Manası ha. İle gibi değil. Yoksa i̇çin içindir. Bismillah derken oradaki bi'nin de birçok anlamı vardır. Orada ile manasında Bismillah'tan. Hadihi esma'u fusulis seneti. Bunlar senenin kısımlarının isimleridir. Fusul burada fasıl, fusul, kısım, bölüm ee, özellikle de mevsim için kullanılır. Senenin mevsimlerinin isimleridir bunlar. Dört tane mevsim ismi. Eşitau Eş kış, errebi rabiu ilkbahar, es sayfu yaz, el harifu sonbahar. Bunları ezberleyeceğiz mevsim isimlerini. Şitaun, rabiun, sayfun, harifun. Nekere söyleme işte ihtazarıyla. El kelimatul cedide yeni kelimeler. Utletun, tatil El amul mukbilu Gelecek sene El bu cemuhu Zübbanun, sinek. sinek Mısru, Mısır Ülkesi, huduun Sessizlik, ilanun ilan ehlun Ehil, aile fertleri Zarfun, cemuhu Zurfun, zarf Davdaun Gürültü huduğunun zıttı, huduğun daval zıt kelimeler. Aşağı un akşam yemeği, ilacun tedavi, zarey zoru ziyaret etti, bede yebdeu başladı, semha yemeo müsaade etti, izin verdi, bakıya yebka kaldı, vakii kalan yani, geride kalan manasına. Besağa yeb soku tükürdü, emkene yumkinu bu da mümkün oldu. Mümkün oldu. Senin farklı kelimeleri var mı başka?